üzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve açıklamadır ve hali Saat suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 88 ayettir. Başında geçen Saat harfinden hareketle bu ad almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Saat O şanlı, şerefli ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki İkinci ayet, doğrusu o inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık, düşmanlık içindedirler. Üçüncü ayet, biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik de nasıl feryat ettiler? Halbuki artık kaçıp kurtulma zamanı değildi. Dördüncü ayet, onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcı peygamber geldiğine şaşıp kaldılar. O kafirler dediler ki, bu yalancı bir sihirbazdır. Beşinci ayet, o ilahları bir tek ilah mı yapmış? Doğrusu bu cidden şaşılacak bir şeydir. Altıncı ayet, onlardan ileri gelenler toplantıda, haydi, birleşip yürüyün ve ilahlarınız için bağlılıkta direnin. Çünkü sizden istenen ve yapılacak şey budur, diyerek kalkıp gitmişlerdi. Her devrin,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 ''Artık kimse kalmadı da aramızdan ona mı indirildi?'' dediler. ''Hayır, onlar benim vahyimden şüphededirler. Doğrusu onlar benim azabımı henüz tatmadılar.'' Ayetteki zikir vahiy manasındadır. Dokuzuncu ayet. ''Yoksa yanlarında mutlak galip, dilediğine çokça lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri mi var?'' 10. Ayet Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin hükümranlığı, mülk ve idaresi onların mı? Böyle sebeplere yapışarak kendi imkanlarıyla göklere yükselsinler. 11. Ayet Onlar, müşrikler, bir takım döküntü bölüklerden ibaret, burada bozguna uğratılacak basit bir ordudur. 12. Ayet Onlardan önce Nuh kavmi, At kavmi, ordu, ve saltanat sahibi Firavun da peygamberleri yalanlamıştı. 13. Ayet Semud kavmi, Lut kavmi ve Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da yalanladı. İşte bunlar o Allah'a ve emirlerine çağıran peygamberleri yalanlayan gruplardır. 14. Ayet Onlardan her biri peygamberi yalanlamaktan başka bir şey yapmadılar. Azabım da onlara hak oldu. 15. ayet Onlar da vakti geldiğinde bir an bile gecikmeyen bir tek korkunç sese bakar. 16. ayet Onlar alay ederek ey Rabbimiz hesap gününden evvel bize azaptan payımızı çabuk ver derler. 17. ayet Resulüm onların dediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud'u da hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelendi. Yahut Name ve ahenkle Allah'ı tesbih ederdi. 18. Ayet Gerçekten biz dağları onun emrine boyun eğdirdik de bu yüzden akşam ve kuşluk vakti onunla tesbih ederlerdi. 19. Ayet Her taraftan gelip toplanmış kuşları da ona boyun eğdirdik. Dağlar ve kuşlardan her biri daima ona yönelip tesbihye katılırlardı. 20. Ayet onun mülkünü, hükümdarlığını güçlendirdik. Kendisine de hikmet, peygamberlik ve ilimle davalarda hakkı batıldan ayırma, kesin hüküm verme kabiliyeti verdik. 21. Ayet Resulüm, sana o davacıların haberi geldi mi? Hani davut ibadetteyken kapıdaki bekçilerden dolayı içeri giremeyen davacılar, mabede duvarından tırmanıp girmişlerdi. 22. Ayet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 onu sana ayetlerime iyi'den iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. 30. ayet. Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahsettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. 31. ayet. Hani ikindi üzeri ona üç ayağının üstünde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı safkan koşu atları gösterilmişti de 32. ayet Süleyman doğrusu ben bu mal yani at sevgisine sırf Rabbimi anmak için yöneldim demişti. Bu atlar koşarak uzaklaşıp perde arkasında gizlenmiş gibi gözen kayboluncuya kadar bu sözü tekrarladı. Ayet-i kerimede hayır kelimesi burada olduğu gibi mal anlamına da gelmektedir. 33. ayet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 ''Beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ve saltanat ver. Çünkü sen çok lütufta bulunansın.'' 36. Ayet ''Biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle dilediği yere tatlı tatlı kolaylıkla akar giderdi.'' 37 ve 38. Ayet her türlü bina ustası ve dalgıç olan şeytanları, cinleri ve onlardan insanlara zarar vermemek için demir halkalara bağlanmış diğerlerini de emri altına verdik. 39. Ayet Ey Süleyman! Bu bizim bağışımızdır. İster dilediğine bol nimet ver, ister tut, verme, hesabı, sorgusu yoktur, dedik. 40. Ayet Şüphesiz ona yanımızda,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 Kuvvet ve basiret sahipleri olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. 46. Ayet Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. 47. Ayet Çünkü onlar katımızda seçilmiş, hayırlı kimselerdir. 48. Ayet İsmail'i, Elia'sı ve Zülkif'li de hatırla.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 Yanlarında bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş Aynı yaşıt dilberler vardır 53. Ayet İşte budur hesap günü için size vaat edilenler 54. Ayet Şüphesiz bu cennetliklere bizim ihsan ettiğimiz rızkımızdır ki Onun bitip tükenmesi mümkün değildir 55 ve 56. Ayet Bu böyledir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 bizim önümüze siz getirdiniz. Burası ne kötü durulacak yerdir diyecekler. 61. ayet Yine onlar ey Rabbimiz bunu bu ateşi bizim önümüze kim getirdiyse kim sebep olduysa ona ateşle azabı kat kat artır diyecekler. 62. ayet Cehennemliklerin hepsi müminleri kastederek bize ne oluyor ki Kendilerini dünyada aşağı ve kötülerden saydığımız adamları neden burada görmüyoruz derler. 63. Ayet Biz onları hoş görüp eğlence edinirdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi göremiyoruz? 64. Ayet İşte bu yani ateş ehlinin birbiriyle böyle tartışması bir gerçektir. 65. Ayet Resulüm de ki ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. 66. Ayet O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. 67 ve 68. Ayet De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir. Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz. 69. Ayet Onlar, melekler, kendi aralarında Adem'in hakkında tartışırlarken, benim mele-i o yüksek melekler topluluğuyla ilgili hiçbir bilgim yoktu. 70. Ayet Ancak apaçık bir uyarıcı olmam için bu bilgi bana vahyediliyor. 71. Ayet Rabbin o zaman meleklere buyurmuştu ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. 72. ayet, onun biçimini düzeltip, içerisine de ruhumdan üflediğim zaman, hemen benim için ona secdeye kapanın. 73. ayet, bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. 74. ayet, yalnız iblis itaat edip de secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. 75. ayet, Rabbin buyurdu, Ey iblis! İki elimle yani kudretinle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın yoksa yücelerden mi oldun? 76. ayet. İblis dedi ki: Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. 77. ayet. Allah buyurdu: Hemen defol. Çık oradan cennetten. Sen artık taşlanmış Rahmetimden kovulmuş birisin. 78. ayet. Şüphesiz ta ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerinedir. 79. ayet. İblis, ey Rabbim o halde hiç olmazsa insanların tekrar deliltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. 80 ve 81. ayet. Allah buyurdu. Haydi sen...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 Heyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Saat Suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. dipnotlar Fatih Özgür.